Ben bir soru soracaktım da, Tabii şimdi buyurun. ben emekli maraşı alıyorum da, evet. şimdi yıl başında devlet komisyon verecek ya komisyon parası, onu evet. soracaktım. O o faiz parası oluyor mu haram? Baş, kendiniz başkasına versek bir günahı var mı diye onu soracaktım. Peki, Hayırlı yayınlar Teşekkür ederiz efendim. Kayseriye ve sizlere saygılar, selamlar. Hocam, e, bu konu komisyon, hakkında çok soru var aslında. Komisyon değil de promosyon herhalde, bankalar. Evet. Evet. Cevap yani seyircilerimize öncelikle şunu söyleyelim. Çalışırken e, maaş olarak kar çalıştığımızın karşılığını almak evet. bizim neyimiz e, daha doğrusu an annemizin ak sütü gibi helal olan bir şey. Emekli olduktan sonra emekli çalış çalışırken kesineklerimizin daha sonraki emekli olduğumuz dönemde de bize maaş olarak yansıması da helal bir e, daha doğrusu bizim maaşımız. Ama bunun dışında bize bu maaşları ödeyen bankaların ekstraları yani promosyon ismi üzerinde yani artıları acaba e, evet belki bir karşılıksız bir para ama gerçekten bunun karşılığı nedir diye sorguladığımızda karşımızda çok farklı şeyler çıkıyor. Evet. Yani bankalar bu parayı bize gerçekten e, kendi bütçelerinden hayır hasenat olarak mı veriyorlar? Yoksa bu parayı bir şekilde yani bizim... E, için e, yatırılan paraları e, yani İslam'ın meşru görmediği faiz gibi yani alanlarda değerlendirip acaba o faizleri mi veriyorlar konusunda endişeler var tabii ki. Evet. E, i̇smi üzerinde promosyon yani bir hediyedir. Hediye alınabilir ama kaynağı itibariyle faiz olacağı, faiz olduğu endişesiyle bu paraların ihtiyaç sahiplerinin alması belki ne olabilir onlar için? Bir mazeret olabilir. Evet. Ama ihtiyacı olmayan insanların bu promosyonların kaynağının çok helal bir yolda olmadığı için açıkçası ihtiyacı olanlara vermesi, en azından kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlara aktarması daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. İhtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Evet. Fakat o kadar da ihtiyacınız yoksa ihtiyaç sahiplerine evet. dağıtmanız daha efteli ve daha Çünkü gelen bir kaynağın, bir paranın nereden geldiğini de hesap etmek bir Müslüman olarak bizim de görevimiz.